Öyle olduğu anlaşılıyor değil mi? Yani. Niyet önemli burada yani. Onun da vermek istediğiniz şey önemli. Ona karşı alakanız çok önemli. Duygularınız çok önemli. Burada o meseleyi en iyi yani ifade etme şeklini, motifini aramışsınız. çok defa belki bu resimlerde bile yani nasıl yapsak ki bunu böyle bunu çarpıcı hale getirsek bakan bir kimse bundan bir mesaj alsın. Eğlendirme dinlendirme değil yani mutlaka her şeyle diman içine girme ve bu girmede ve belki çok tesiri yapabilecek hadiseleri, görüntüleri aramıştır arkadaşlar. Samimiyetin derinliğine göre denk gelir Aslında her şeyin Allah'ın elinde olmasıyla insanların şöyle piyon gibi kullanılması arasında çok ince bir perde var yani. Sürekli bir yanılma yaşıyoruz. Akide de o yanılmayı dilimize bulaştırmıyorlar. diyelim onu doğmadan. Diyelim ki yani böyle önde falan filanı görseniz bile esas. Buna bakmayın yani bunlar. Allah taşı da konuşturur, ağacı da konuşturur, toprağı da konuşturur. İşte öyle görün bence bunlar. Nasıl garipsiyorsunuz, yadırlıyorsunuz, deve insanlıkta tablosuyla konuşmuş. Bizim bazı şeyler yapmamız devenin konuşmasından daha az garip değildir. İşte o perdenin arkasını görmek, sürekli nazarın oraya dikmek. Hiçbir oradan akıp geliyor kabul etmek bazen hislerimiz onun içine girmesek onu duymasak onu yaşamasak bile fakat iz izanımızla irfanımızla onu öyle bilmemiz sürekli en azından düşüncemiz içinde boşluk meydana getirmeme demektir sonra bazen girersiniz oraya yani. bazen kuyruk yıldız gibi yörüngesiz yürüyor gibi olursunuz fakat temelde ona bağlı irtibatlıysanız şayet Düşüncenizi hep ona göre dizayn edersiniz. O yapıyor dersiniz. Çok Yoksa devrilip gidecek, kürüyüp dağılacak varlıklara dayandırdığınız işin ne hayrı olur? böyle birine dayanmalı ki her şey ona dayanır olsun. Her şeyin dayandığı zata dayanmalı. Ve çok telkin etmeliyiz. Bunu sadece bir kavli mücevvet olarak değil. Çok telkin etmeliyiz kendimiz Ona inandırmalıyız kendimiz Belli bir noktaya kadar iman işte Allah'ın lütfu. Fakat onu derinleştirme. Tam bir iman haline getirme. Biraz insan cehdiyle irtibatla. En azından bir temayül, bir niyet, bir azim, bir cehdi, bir kararlılık. zaten yeryüzünde eğer bir Müslümanlık olacaksa Allah'ı saygıyla bilen, tanıyan insanlar tarafından temsil edilmesi önemlidir. Yoksa çekilen gelecekte böyle belki kılacaklar bu insanlar. Ama idare diyecekler, menfaat diyecekler, çıkar diyecekler. Bu Uğuşacaklar, birbirlerine düşecekler. Çok fazla farkı yoktur yani bugün. Bugün mevcut devlet idare eden partilerden çok fazla farkı yoktur. marifet yörüngeli olmalı yani. Bu üstaden at üzerinde işaretli icazını telifi bakacaksınız. Bu arkadaşlar ister amiri ister komiseri, ister yardımcı komiseri ister polisiyle yani en emin oldukları yerde bile taranacak bir karakolda duruyorlar. Taranacak bir arabada duruyorlar sokakta. O kadar çok düşman ağı kurmuş bekliyor ki. Evden çıkınca eve emin değiller. Bahçıdan de bunlar hep şehit namzeti. O mülazayla yaşıyorlar biraz. Alemi dallakla içi dışı olduklarında bazı şeyler net görebilirler bunlar yani. Diyor ki üstünde ben on her zaman şehit olacağım mülazası yazdım bir kelimesine dokunmak istemedim yani. Çok halisane. Duygulardan kaynaklandı diyor yani. İşaretli yeri konumu odur. Şimdi asker doğuda yani. Bu asker kimin askeri olursa olsun, başındaki kim olursa olsun yani. O doğuda Eskiye karşı savaşan asker Çanakkale'de savaşan asker arasında fark yoktur yani. İmanı varsa her an şehit tepelerinde, vadilerinde geziyor demektir yani. Allah inanıyorsa ki inanmayan, o ölçüde inanmayan çok azdır. O insanlar orada şehit oluyor, şehit kardeşini görüyorlar. Tabii ayrı bir ufka ulaşır onlar. şerlerde bir kender bir ilave falan ediyorlar mı yok hayır yok, yok hayır aynen. aynen çıkıyor aynen çıkıyor evet, o da iyi bir şey yani. aynen band aldılar Yok, evet, evet. samimiyi yani ben çok samim buldum şimdi evet. böyle gazetecilik yapmadılar yani gazetecilik yapsalar samim olur bazen anlayamadıkları şeyler oluyor bazen anttan deşifrede yanlış alınıyor, algılanıyor bazen konuşmada söz konuşurken o konuşmada noktaya virgüle dikkat ediyorsunuz alıştı işte onları dinleyen insan yanlış yapıyor mesela bu Nazım Hüsmet ile aynı şey üzerine konmuş bir yerde kabul edilmeli Mesela işte o konuşmada yani onu yanındaki bir insan görüp ona göre deşifre etmesi lazım. Karıştırıyor. Bazı terminolojimizi bilmiyorlar tabii. Yanlış deşifre ediyorlar. Konuşma tarzını bilmiyor, anlamıyor. Ertuğrul Öztürk dedi, ben dedi biz Amerika'da şimdi dedi. İstanbul'da böyle çok sohbetlerine, konuşmalarına aydın aldığım var. Onu tanıyor musunuz dedi. Konuşma üslubunuz ona benziyor dedi bana. Ben de tanımadım. Bizzattan böyle Fethi Kemuhluoğlu, Fethi Kemuhluoğlu gibi bir şey yerle bizzattan bahsetti. Tanıyorum. Demek o çevrelerde biraz humanist çevrelerde herhalde. Demek. Çok iyi insanlar var. Ertuğrul Öçgök dedi hocam dedi benim kızım böyle yiyor. Çok dekolti dedi. Fakat Ramazan doğru dedi. Benim annem başaç dedi, babam da şöyle yani. İlleri insan, bir matbaaları vardı burada dedi. Fakat benim annem oruçlarla maskalardı. Evet. Yani böyle biraz bizim temsil ettiğimiz, kaçırdığımız, uyardığımız yanlış imajlardan dolayı ürken insanlar olmuş yani. Ben bunu hep ifade ettim ona. Yani bu meselede de sadece siz ver yansın ettiniz, yazdınız, çirdiniz, kabahat, kusursuz ait değil yani. Ya biz kendimizi anlamadıkça, ya siz bizi algıladınız gibi biz öyle algılandıksa. O itiraf etti hayırdır hocam. Böyle yani bir ulu orta yastık. saklar, misaflar, manzının nisani ruh meselesi yani. Bakıyorsun bazen okta oh eşi bile dinle hiç alakası yok. Daha demokrat davranıyor. İmanın zatı değeri vardır, inanıyordur insanlar ama fakat bir esas tavrı ile, haliyle yani. Müslahat hep nazar ona veriyor. Davranışlarımızla da ifade edersek köy köy şair dinlenen salikleri diyor. Kitap değil mesele yoksa Allah Celle Celaluhu bin kadalar Kur'an-ı Kerim'i sarkardı alın bunu okuyun aklınız başınıza gelsin bari. 23 sene bizzat onu sahnede temsil ediyor bu önemli inandırıcı olmak önemli konuşma da değil yani konuş önemli aslında insanlık önemli ne istiyorsunuz siz yani o insanların en kötüsünün ruhuna girip onlara bir şey anlatmayı düşünmüyor musunuz Müslümanlık Müslümanlık diyorsunuz mücevvet böyle Şöyle de böyle de diyorsunuz. Ya hmm. o anlatımı güzellikleri, o güzellikleri gösterin, sevgilen yani onları. Şimdi şimdi şu bir adam var, bir de kız vardı. var. Karşılıklı bir kadın, tane kadın açık. bir yani, işte kadın <gülüyor> biraz açık. Bir ona bir isteklandığı için engelledim, o anada simit almıştım kızaklarıyla ilgili. Abim biraz demiş bunlara bir sandık. Açık kalın dedi, ben de niyetteyim. Evet. Ha? Evet. Sen deprem de, bir de, bir de, bir de, bir de, bir de, bir de, bir de, de, bir de, bir de, bir kadın kız de. Kızlar hep sağ çıktı yürü, deprem Ben de okuyorum. Şu işte Cengiz Bey'in profesör Cengiz Bey'in haksısını anlatıyor ne yapacak böyle Atış, açık saçı ama hocam diyorsa 200'e kadar çok geliyor diyor açık böyle iple bağlı en terisi böyle doktor bey diyor işte benim ağrıyor Bir sinirle doktor bey de bana belki 3 defa anlattı diyor bize de böyle sararız baştan tamam yani, ne zararı var yani diz ki Sırtı beliriyor, salan namazını kılamıyorum diyor. Ee, çok diyor, zaymiyeceğiz kadar. <gülüyor> Benimce bir insanlara işte o tarzı telakileri içinde kabul çok önemli dedi yani. Sonra Allah Celle söyledi, Efendimün Resulü'leri içinde la ilaillallah diye cennete koyuyor mu, koymuyor mu? O meselen aksın ibadet mesisi de düşmez ki daha inyanınız varsa gösterin inyanı o da çok cazip gösterin cazip olsun gelsin oraya anlatın yani Hı. müslümandan iyi olduğunu siz ortaya koyun mücadelen laf etmeyin bu da davranışta evet, davranışta Evet, bir an önce kadın girmiş o kaçta lafıyorsa bir yandan ağlıyoruz bir yandan da işte ben bu güzel gözlü hocam aleyemezdim yok mu baklara verim diye Hı -hı. <gülüyor> kanarını, ay. Ay. Yok Hı -hı. Yani, için ben öyle, şey yapıyor. Yani Hı -hı. gibi. Yani nefsine ağır evet, bazen öyle alışmış oluyor seni. Alışmış oluyor. Şimdi bu Bağdat caddesinde yeşil yurttaki Müslümanlar giysiniz bu insanlar. Ramazan'da başlarına kendilerini has yani bir ötü koyarlar, az onu açarlar. Öyle. Sanki o diğer muhalelerden daha az değildir yani onlar. İnsanlar hakkında bence öyle düşünmek lazım. Allah Resulü'nün vefa duygusu için Resulullah'sı ki Sonra bizim zannediyorum diyorum? Bir ölçüde yani nasıl şimdi diyelim bir zafer bir başarı bir muafakiyetli falanı görüyorsunuz arkada insanlık tarzı olursa bu mesele bir de siyasette de bakacaksınız. Sizin bizim bu bizim sertliğimiz bizim iyi temsil edemeyişimiz işimiz ya İslam ile gösteriyorsa Kur'an ile gösteriyorsa insanın insanlık tablosunu öyle nazar veriyorsa yani ne olur bu? Ne hakkın var sen Allah Resulullah'a göstermeye böyle kabasat, haşin değişik imajlarla böyle vuran, kıran, kesen, cellat robesfiyer gibi. Ne hakkın var? Ya, Tabii. Ya, ya. Tabii herkese dua etmek lazım. O <Gülüyor> aslında Alev'i biliyoruz koca. Malum. Kitaplarınızı almış. Hatta o Galapasaray bahçeyi oldu. Şu generasyonu da ben niye getirdim? Şimdi ne oldu banklarını? Neyse Galapasaray dediyse ki ağzından çıktığı için bir Beşiktaş'ta oynayacak. <gülüyor> ben orada tavsiye ettim. Bak dedim Beşiktaş'ta benim akraban oynuyordu şimdi. Gaziantep'te dedim. Fakat yani işte o bir dönemde böyle milli takım içinde galatasaray benim gözüme girdiyse sonra onu tavsiye etmeye çalıştım. Aslında ben dedim müli takımcıyım şimdi bazıları bana Rasulullah bile Ertuğrul'u kökeğe de dedim yani ben başörtüsü filan başörtüsü dedim Kur'an'la sarıyla sabit bu mevzu benim fişim söz konusu olamaz dedim yani Allah deyince bir o iş fakat dinde bazı meseleleri sıraya koyma süresi vardır yani hiçbir zaman başörtüsü Allah'a imanla aynı ayarda aynı denkle değildir yani bunları böyle bu şekilde denklemeye alırsak dindeki dengeyi bozarız daha baştan Allah Resulü tebliğ varsa başlamaz Allah iman başlamıştır, iman başlamıştır. peygamberli iman Kur'an'a iman başlamıştır ve bu insanlar Müslüman olmuşlardır aşağı yukarı 20 seneye yakın 18 sene Müslümanlar Müslümandır ama başarı açıktır hatta bir yerde Allah Resulü kendi baldızını ikaz eder yani çok şeffaf bir entari giymiştir yanında oturup halka resma demiş o büyük insanları doğuran kadın hazırlayın kız vecresi yarışma bir kadın güçlendirdikten sonra böyle giyinmesi lazım der filan der yani. Tesettür yok da. Yani bunlar Sonra Müslümanlar Allah'a etmişler. İslam yaşamış, namaz kılmışlar. Namazı önemli bir akşam daldı. Namaz kılmışlar. Baştan itibaren namaz kılmışlar. Şöyle böyle. Faiz olduktan sonra da tam tekniği kılmışlar. Fakat bir güzel faiz yemişler. Ne zamana kadar? 1.8 seneye, 22 senesine kadar. Peygamberlik başlamış, 22 sene hep faiz yemiştir. Şimdi başlayın faiz yiyin demek de. Fakat bu bize bir şey anlatıyor yani. Yip yeni bir insana bir meseleyi anlatırken nereden başlaman lazım? İşte üsat başlamış yani, oradan başlamış. Evet, tabii. Vurta şeyi dönüyor, kursağında içki var, üzülüyorsa abi, Ayet nazil oluyor. Yani onların suizanlığını izale için veya tesirlerini gidermek için diyor. Allah revuf ve rahimdir. Onların imanını zayir edecek değil diyor. Ve bu şunu da gösteriyor. İçki içmek imanını zayir etmez. Evet. Bu ülkede bir boşluk, bir cahiliye, bir fetret yaşanmıştır yani. Dünya kadar insan kayıp gitmiştir. Bundan sonra da kayıp gider. Kendimiz hakkında sert olalım. Sertti çok, müsamahsız olalım. Fakat ona Etul Bey dedim bunu, ben dedim, şahsım hakkında ben Müslümanlığım, bütününü bile yapsam senden Müslümanlığın en harfeyi görüyorum Hatta hayatımda bir la ilahe illallah diye nisandan kendim üstün görmedim hiçbir zaman. Bir tek la ilahe illallah sermayesi var, üstün görmedim ondan. Bu yanlıştı. Çünkü öyle halisane der ki uçar gider cennete, cennete sen kalırsın burada. O İki insan arasında Efendimiz e anlatıyor, o misali de verdim. Birisi geliyor, geliyor, çatıyor kardeşine. Pis adam diyor, şöyle içiyorsun, böyle düşüyorsun. Allah seni cehenneme koyacak, Allah seni cehennem. Gebereceksin, yanacaksın. Kayaya, kayaya gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Allah Resulü diyor ki, Allah'ın huzuruna getirdiler. Sen benim kulum hakkında böyle diyordun, götürün bunu cehenneme diyor. Öbürünün bana inancı vardı, götürün cennete diyor. Yani nerede sert olunacak onu bilmiyoruz. Dersimizin avukatı müdafiye kesiliyor, alemi batırıyoruz. Öyle değil ya Müslümanlık, öyle değil. Farkta o ana kadar, sıkışacağına kadar adam kafir müminle savaşıyor. Sıkışınca la ilahe illallah diyor. Hüsani öldürüyor. Hayatında en ciddi tazike mafız kalıyor. Keşke diyor o ana kadar Müslüman olmasaydım ve esna olsaydım da. Hep bildiğiniz şeyler. Diyor yarın içine mi baktın diyor. Hem kaç defa tekrar ediyor. Bakın en küçük şeyi kabul ediyor. Ama kendi hakkında ayakları şişmeden yatmıyor sabahlara kadar namaz kılıyor. İşte bu iki denge yani. Kendi nefsi ağır olması... Başkaların çok hafif bir yükle bile o engebeler, o tepeler, aşık geleceğini inanmaz. Yani böyle, temizle, böyle çıkıyor, şey evet, efendim. Evet, başka sıkıntılar var, şeyler. Öyle bir emanet, öyle bir bencillik var, sadece Allah iman girmez zaten insanın içine. Şimdi kardeşinizi nasıl oraya görmesin, ne yeter giderdi? Evet, o da var, evet, <gülüyor> Doğru yani buna sünnet yoklansa dünya kadar şey çıkar dünya kadar hatta şimdi yani küfür iman meselesi biraz partilere göre de taksim ediliyor Allah nahmokasanna buyuruyor bunlar diyorlar ki nahmokasanna filandansa kafirsin filandansa değil yani afsanal. tehlikeli şeyler bunlar. Emmim yahdim Şair Allah feynnam takwal yani Allah'ın büyük olduğunu büyük görmek kaybın Allahla istibatın ifadesidir. Allah iman önem veriyor. Onun zerre kadarının da iyi edilmesini istemiyor. Bu cehennemin ateşini söndürür, o insanı cennete uçurur, zerre kadarı. Kendin kendini... o, o da var evet, ikisinden biri olur diyor yani ya, ya odur, isabet olur hediye edilir. Kaldı ki din de birine kafir demenin fasık demenin ibadet olduğuna dair bir şey yok ki Aziz bir şey yok. Şimdi hadisin dahi imamları diyor yani onlara. Üstad kastediyorsun diye birisi olsaydı orada sorsaydı herhalde tahmin etmek bize göre zordur. Fakat herhalde imam bari gibi, imam tahavi gibi İnsanlar belki bir elçide imam, malik gibi kimseler herhalde başta gelirler bunlar. fıkın dahi imamları gibi bir şey diyor yani orada. Şimdi... İçik sahalarda dahiler olduğu gibi öyle anlaşılıyor ki bunlar minhasıran o sahaya mahsus oluyor şeyler. Belki fıkıhta biz dahi kitap ve çok iyi değerlendiriyoruz. daha da açık bir fıtrat verilmiş kendisine. O istiladı da geliştirdiğinden dolayı bizim 10 sene düşüneceğimiz bir meselede o çok rahatlıkla bakıyorsunuz peynir ekmek yer gibi problemi çözüyor. Kelamın dahi imamları diyor. Herhalde seyyid Şerif Gürcani ile Sadud'un Tertezan hissesi İmam Maturdi ile Ebu Hasan Aşer'in bu hissesi nasibi çok büyüktür. Bir tevalim de yani ve sahibi dedikleyeni bile anlamamız var. Bir şerhim ve vakıf anlamada zorluk çekeriz yani. Doğru anlarız. Bu insanlar da, onlara kelamın dahi imamları deniyor. Fakat o işi işleye, işleye işleye, eskiler ifadesiyle öyle yedi kura sahip insanlar haline gelmişler ki yani siz o basit bir problemi öyle rahatlıkla çözemezsiniz. Hatta onlardan o şerhi akayi düzenine yazılan haşiyelerden de taklederim. Bizim moca bahsederdi takdirle. Ondan menkut söz kendisine mi yoksa orada bir meli malı başkasından mı naklediyordu? Hayali meşhur, halkali. Seyal Kuti gibi o mesafinin akidesi üzerine dünya kadar şeyler, dünya kadar da haşiyeler yazılmış. Onlardan bir tanesi de haşiyeti, hayali. Hoca dedi, hayalinin hayaline hayal bulmaz. Mükevilliler riyazatı binyin olsa hayal hayaliler. hayal eyler. Adam o mevzuda tasavvur ettiği, düşündüğü şeyleri on sene düşünseniz aklınız almayacak kadar engin düşünüyor. Teşekkür ederim. O da Demek ki kelamın dahisi yani. Hayalperest değil. O, günümüzdeki kurgu bilimciler gibi yapmıyoruz. Fakat meseleleri ön seziyle çok engince gince seziyor. İdari dahiler oluyor yani. Mesela adam askeri dahidir de Seyyidine Hazreti Halid için aynı zamanda bir idari dahi denir mi denmez mi? Bilemeyiz onu. Fakat askeri dahi olduğunda daha ile alakalı yazı yazanlar İtifat ediyorlar. ama seyidini Hazreti Ömer için farklı düşünüyorlar yani. Hem bir idari dahi hem de askeri dahi ediyorlar yani. İşte bunlar isterse böyle çok meseleleri cami insan olsunlar. En duyardan çok meseleleri cami de onların ki olsun diye temel matiye olsun diye o Allah'ın onlara bir atiyesidir yani halifin nefiyel ancak matiyeleri çeker veya taşır. İmam Rabbani sözü kullanıyor bunu. Fetanet diyoruz biz ona. Çok vultu bir şey. Daha olsa olsa ancak onun gölgesi olur. Onlar çözdükleri problemleri, onla değil de daha ziyade kendilerinin mekani la mekani ile ittisaj, münasebet temin edebilecek bir kabiliyet, bir sidatla donatılmışlar. Belki beyin yapıları da çok farklı, ruh yapıları da çok farklı, çok hususi yani korunuyorlar. Onun dışında insanlar, mesela Hazreti Ebubekir çok önemli bir dahi yani. Kur'an okumadan, Kur'anı anlamadan, devlet idaresine, ondan selkülcü iş kabiliyetine kadar çok daha da dahi. İşte bunun gibi. Yani diyelim ki bir insan. Her çok sahada dahi ise yani enbiya izamın misyonunu temsil edecek kadar böyle enginse, tabi enbiya olmadığı için dahi diyeceğiz ona. Büyük istidat, büyük karizma diyeceğiz, performans diyeceğiz. Bu insan, dahası çerçevesi içine giren hemen her sahada, daha için intihap yoktur, esasına göre hareket eder yani. Şöyle ver, şu ordu şöyle sevdedinsin, buradan şöyle çıkasın. Çünkü yani siz meseleleri oturup diyeceği hesap etmek için harcayacağınız zaman içinde o kafasında 50 bu meseleyi ayıp çevirmiştir. Çok hızlı böyle ulaşımlar vardır kafasında. Şimdi sinir ağları çok çabuk her meseleyi alır verir gösterirler. Siz daha ağzın bulun demeden o meselenin neticesini kor ortaya şaşır kalırsınız. Şimdi Enbiya İzam'da bu görülüyor yani. Demek Allah fethanetle öyle. Asker hidayı askeri strateji mevzunda hiç düşünmeden, plan yapmadan anında seri ve isabetli karar. Biz bunları, Efendimiz'e söylüyoruz ya hep peygamberliğine deriz. Fakat o hususi donanımıyla alakalı yani. Daha denirse peygamberliği için tahkir olur. Batıllar peygamberliğe ait hususi büyüklüğü bilemediklerinden dolayı onlar, onların gözünde öyle, bu çerçeve bu ölçüde büyüyen herkese iyi yapıştırıyorlar. Onun için Karlayın kahramanlar dedi. Yani dahiler demektu o aslında. Abkariyat işte Mahmut Akkad da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istisna ederek o abkariyatı anlatıyor. Efendimiz ediyor muydu? Ben ustum. Evet ediyor tabi. O takdir olur. Tezgif olur. Evet. Mustafa Sabri Bey de hassasiyetle duruyorum mesela. Yani günümüzde çok yaygın mesela yanlış. Evet. Bir insan da mesela diyelim işte hadiste İmam Bahri gibi daidir. O mevzu da Kâb'ına ulaşılamaz. Fıkıhta daidir. Kâb'ına ulaşılamaz. Felahta daidir. Kâb'ına ulaşılamaz. Kâb'ına ulaşlamaz. Allah'ın verdiği o kabiliyeti sonrasalar geliştirir. Müşahatları bile çoğaltabiliriz bu mevzuda. Evet, onu tebrik etmek lazım. Kendileri neyin dahisi ilseler şayet işte o mevzuda onlar için intihabın olmaması söz konusudur. Yoksa sağlar içine, daha sağlı keçevler içine girmeyen mevzularda intihab söz konusudur onlar için. Eun <gülüyor> ya Tüm bana sordular onu. Evet, ben de bir güzel yüzüne gözüne ulaştırdım. O çocuklar vardır ya onluk takmadan yoğurt bir kaşık verirsin ellerine. Ağzına dökmeden daha çok önününe döker. İşte ben öyle yaptım. Ahmet. Ya Can Hoca sordu onu bana. Evet bir başka zaman daha dar bir dairede de karlı. de olabilir o mesele esas müsekhariyette yani. Hem müsekhire hem müsekhire telaleti der. Hem mütekabiliyet esasına göre çünkü esas Allah'ın rahmeti son tebriketi olur. Allah'ın rahmetiyle noktalanıyor. Rahmet Rabb'e teklif olunmayı O başta ilahi rahmet, ilahi inayet onun taksimi meselesi Allah'a aittir. Öyleyse o taksime rızalı olmak lazım, karıştırmamak lazım. Ondan Allah şöyle celalü: "Nahnu katnada bir taksim yapmış." Bu taksimde kimisine kalorifer tamirciliği düşmüş, kalorifer iççiliği, kömür atıcılığı düşmüş, kimisine de o kalorifer icat etme meselesi düşmüş. Fakat bu bir faikiyet değil, bir mercuhiyet değil. Fakat mütekabiliyet esasına göre, esas herkese rahmet olması için, çünkü insan bin kadar şeye muhtaçtır diyelim bu bin kadar şeyi, işte biraz, biraz bahsettik, istidat ve kabiliyeti sınırlıdır. Bir sahada, üstad da diyor, iki sahada, üç sahada mümarefi sahibi olabilir. Sayinin semeresini mübadele etme suretiyle umum beşerin sayine terettüp eden meselelerin mübadelesi bütün insanla mal olmuş olur. Anlaşıldı mı yani? Bakın taksim odur yani. taksimde birine bol bol verip birini mahrum yapma demek değildir. O taksimde toplumda pozitif negatif bir karşı birbirinin ihtiyacını duyacak tıpkı çarkların ya birinin sivri yanı diğerinin boşluğuna girmesi gibi iç içe girecek bir dümen dönecek esas orada öyle olacak işte bu rahmetin bir buğdu bir derinliğidir öyleyse mesele birinin birine hakimiyeti müsekkariyeti liderliği meselesinden daha çok bir kabiliyet esasına göre bir şey var Evet. bu açıdan da bu taksim esas Allah taksimidir adilane bir taksimdir ve rahmet buğutudur hani aklınıza gelir ben misallerle de verdim bunu aklınıza gelir ki bende şu da olsaydı şu da olsaydı şu da olsaydı <gülüyor> sen de senin hırsına göre ifrasına göre iki şey değil de on şey olsa yirmi şey olsa dahaını götüremezsin hatta dahaını götürsen bile yani bir daha olsan da götürsen onların altında kalır ezilirsin Onca şeyi bile, hayatımı tek başıma göstereceğim, her şeyi tek başıma idare edeceğim diye yapacağın şeylerin altında ezilmem mi bir rahmettir? Yoksa o işi bir güzelce, adilane, rahmet bulutsu. Herkese taksim etmek suretiyle, bir yönüyle bir misakkariyet, bir yönüyle bir misakkariyet vaz etmek suretiyle taksim edip yapılması gerektiği olan her şeyin yapılması. yapılması gerekli olan her şeyin yapılması ve çok geniş dairenin bu çok geniş dairet işlerin yani bin tane ayrı ayı herkesin aynı ölçüde istifade etmesi meselesini bu arada hususi bazı meziyetler bazı istiratlar kabiliyetler hiç kağıdın olabilirler İslam'daki gerçek kuvvet ve adalet esasını esas muafık olan da budur Yoksa öbürü bilim sakar edecek, o buru altında olacak. Bu biraz aristokratik bir düşünce olur yani. Bir saad esasına bağlıyım diyen şeyin noktayı nazarına ters olur. Evet. O öyle enfes bir yaklaşım vardır. başkaları da sizinmiş olabilirler ona. Bunu işte biraz üzerine döktüm, bulaştırdım da. Bugün iki kasık daha döktürdünüz. Ben bir şey söyleyeceğim de size, bak şimdi tenada söyleyecektim gizli onu yani sizlere söyleyecektim. Buraya böyle her çeşitten arkadaş geliyor. Bazen Kur'an'a ait bir mükte, dilin inceliği bilinmezse ve velatı bilinmezse ayetin yüklendiği manalar bilinmezse Allah tarafından ne yüklenmişse o bilinmezse fezese ile anlatılmak istenen şey bilinemezse şayet ben o arkadaşlar arkadaşlara çünkü karşımda bulmuş içine bakıyor böyle bir meseleyi anlatmadan zorlanırım çünkü her tarif etme cüriyetinde kalırım o arkadaşlar da anlamada zorlanırlar çünkü o bir meslek meselesidir biraz yani biraz bir eski malumat bilgi birikim meselesidir yani Bu hususlar bu hocayla konuşmak daha iyi olur arada böyle bu türlü şeyler mevadırdan şevazdan düşse bile fakat genelde Madem ki Allah Celle Celaluhu taziyede sevade azamın anlayışını esas almış ve belki diğerleri derinlikleri müstebbatü teratipte arıyorlar, buluyorlar. Dolaylı yollardan anlatılmak istenen şeylerle ve madem böyle bir anlatma tarzı, böyle bir tenezzülatü ilahiyye, ilahukulil veşer, ilaki veşer meselesi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir derinliği bir buğdu oluyor. Yağlı ahlakla takalluk etme konumunda bulunan insanlar en az kendileri kadar başkalarını düşünme mecburiyetindeler. Benim ukelağım işi bulandırabilir bazen. Ayrı bir mesele ve Allah beni de Evet. Yani bunu düşünüyorum ki diyeyim yani. Size. Bilen isterseniz demiş kabul edebilirsiniz. Kemsiyelerin... Bazı sessiz görüntü ve size geçen bazı şeylerle, frekanslarla e, iletilmesi gibi, zerrelerek yüklenip devası ile iletilmesi gibi ve tabi alıcılarına göre de değer kazanması, televizyonla hatta, <gülüyor> müdürlüklerle düştü, görüntülerine. Bugün buyurduğunuz gibi, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler veya kelimelerle alıcılarla yüklenip, bazı ruhlara, yani alıcı kabul ederse, yansıtınca çok daha değişik mi tezahür edilir, yoksa e, herkese geliyor fakat değerlendirmede mi? Haluk'un şey, hatiyasını matiyeleri taşır. Onu sırtında taşırken bile gerçek liyakatının şuurunda olamayınca ne taşıdığını fark edemeyince aynen bizim gibi insanlar aynen o yükleme yapılmış sımsıkı bağlanmış Kendiyi de yapılmış. O farkında ol demiş ona. Bu meselenin şuurunda ol. Bu meseleyi taşımak değil de bu meseledeki gerçek yükleme o meselenin şuurundadır. E, gerçek çözümü hazırlama o meselen idrakındadır denmiş. Fakat ayının bu işleri yapan, bu misyonu onlara tevcih eden zaten ı Ecelle Ala cisan Sanki insan başka türlü reis gör olmasına rağmen demiştir ki كَمَثَلِ الْحِمَارْ يَحْمُلَ اَصْفَارُ Demiş. Bu açıdan yükleme ayrı bir meseledir yani. Ve Allah sallahu tabi doğru yani bazen hüsri silahta yaratır, inginlik verir onlara. وَكَذَٰلِكَ فَضَّلْنَ بَعْضَانِ وَلَا بَعْضٍ وَكَذَٰلِكَ kekenne ba'd ahuma la ba'din yani Allah'ı ki şeydir. "Nahnu kasamna beyne hum ma'ishatum herkes nahnu kasamna aleminden kendine göre bir nasip ise almıştır." Malikün mülkün de istediği gibi tasarruf talim olur. Fakat hani insan nad bütün bütün istivası da haletin atiyesi geliyor da matiye bulamıyor. Dolayısıyla ne yapalım Allah onu ile yaratmamış ve dolayısıyla işte o سَمَتَ الْهَمَارْ يَحْمُ الْاَصْفَارَ oluyor. Sırtında şey taşıyan şey gibi oluyor. Bunu diyemezsiniz. Çünkü bu çok şeye dokunur böyle demek. Bir kere Allah adildir, adaletiyle beraber rahimdir. İkincisi bu rahmetinin tezahürü olarak enbiya izamı göndermiştir. Eğer enbiya izamın gönderilmesi hiçbir zaman matiye olmayacak insanlara bir şey anlatılamayacaksa şayet mati olamayacaklarsa abes olur her işte hikmeti vardır abes verişlemez Allah Allah'ın bir aizamı gönderdiğine göre talim ve terbiye insanlar için önemli bir vazife kabul ettiğine göre demek füzi, külli, asli, yazılı herkes derecesine göre bazı istifade edebilecek ama çok ama az yani herkes istifade edebilir ama bazıları bu meseleyi çok daha engince alıyor, algılıyorlar yani ifadesiyle. Daha alırken bakıyorsunuz böyle hemen çözümü de hazır, dilinin ucunda. Kalbine damlar damlamaz sanki yani orayla beraber dili aynı anda kendi yemiş gibi çözülüyor, anlatıyor. E ne bilelim belki o zat, o türlü zatlar üstad gibi, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi zatlar, istikvalde Kur'anı edecekleri hizmetten dolayı Allah İstikbaldeki o hizmetlerine mükafat olarak, iradelerini hayrak kullanmalarına mükafat olarak, şerati yaşamadaki titizliklerine mükafat olarak, Allah'la irtibatı sımsıkı tutmalarına mükafat olarak, baştan anlama avansı vermiş onlara. Al bunu anla. Dolayısıyla salih daire içine girmiş. Avansı almış anlamış. Anlamayı değerlendirmiş Allah yeni anlamalar vermiş. Hazreti bildin mi? ve bu meseleye üstadın efendimiz için şeyi var o zatı istikbalde nelere mahal olacağını Allah bilmiş başka onu öyle donatmış diyor yani mesela şöyle diyelim efendimizin peygamberlik meselesi takdiri bize bırakılsaydı baştan hiç verilmeseydi fakat o zat gelseydi gerçekten yolunu bulsa neşrettiği bu nurlarını neşretseydi insanlar arasında birini takdir etme meselesi söz konusu olunca şu idrakla biz diyecektik ki işte bu yarışın şeyi kasabı mı? Cemal hocanın oluyordu? Ona aitti diyecektik. Çünkü ipi ölüyor işte. Bunlar önemli meselelerdir yani. Bunlar birbiriyle irtibatlı. İlle de yani adiyat planında bir sebep olacak Allah ola verecek yoksa başka türlü vermez mecburdur. O mülaza bizden uzak. O mülk sahibidir mülkünde istediği gibi tasarruf yapar istediğini alır istediğinden alır ayrı mesele de fakat görüyoruz ki esbab dairesi içinde Allah Celle Celaluhu bu küçük sebepleri birer şartı adi kabul buyurarak her şeyi ona göre yüklüyor bütün yüklemelerini ona göre yapıyor öyleyse hani şöyle de yaklaşabilirsiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misyonu açısından ona bakınca şöyle diyebilirsiniz Aman Allah'ım. Yani hiç onun yaptığı şey bakmayın. Aman Allah'ım bu ne müthiş irade? Bu irade eğer kainatta tasarrufa ufa kainatta tasarruf yapabilecek bir güç, bir kuvvet halinde kemensifse vallahi yeri yerinden oynatır. Demesiniz, demez misiniz yani? Evet. İşte öyle mesele yani. Ve bu açıdan da demek ki Cenab-ı o zattaki o baş döndürücü iradeye baktı. İşte onu yaptı. Geçen gün Bayram abi kurduysa da anlatıyordu. Baş döndürücü yani çok. O menkübeleri ben bir iki, üç defa dinlemişimdir ama insan normları aşıyor onlar. Çok üstten gidiyorlar. Senin düşe kalka yürüdüğün yerlerde tay tayaran ediyorlar. Ama görüyorsun ki müthiş irade var yani. Adamı cehenneme koyuyorsun. Orada bakıyor belki ufuf ediyor, yandın filan diyor. Ama bakır etrafında kimseler yok, yanmıyor. Çok şükür diyor sadece ben yanar. Hamdüllah yaptım, binlerce hamdolsun. Ben yandım, yanmadılar diyor. Şimdi, irade meselesi yani. Nebide de bu var. Mesela herkes duymuştur menkibelerde de. Efendimiz cennetten çıkıyor, cehennem ümmetini diliyor. Orada ki genel öğretiler içinde cennete girdikten sonra dışarıya çıkma yok. Ama demek ki dağla onunla da o kadar bütünleşmiş ki cehennemin derin yerinde bile olsa sürecek atını oraya girecek yani. Önemli mesele işte bu irade meselesidir. Bu diğergamlık meselesidir. Bu kendi için yaşamama şuurudur. İrek şuurudur. Allah'a şehele o bunları gerçekten o mukaddes emanette peygamberlik misyonuna ilahi mesaj en insan insanlarda olması lazım. Layık görmüş, eğer onlara matiye demede bir saygısız ifade etmeyeceksek o matiyelere atiyelerin en kıymetlerini eklemiş. Demektir yani. Neydi soru? <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi, işte, yani alıcılar odur. Yani onu tamamen insan iradesinden tecrübe edemezsiniz yani hatta bazen öyle gelir ki insandaki ister istekler yani dilekler, arzular ihtiyacı zaruri, ızdırar ölçüsünde olur mesela ellerini açar insan öyle bir rızandır ki rızan, rızan der rızan böyle elin alemin aynı plakfonda şehvet dediği makam dediği, para dediği derecen dediği, kadenem dediği yerde ağzı asıktan kokuyordur ne şaka gam yasaktır fakat hala diyorduk ki rezam. Hul başkası başka sistemin bu kaan desen duyayet boyu demiştir. Bugün bakarsınız u başını öyle bir tas koymuş. Öyle bir sert acip tac haline getirmiş konuşuşur kalırsınız. Siz sadece bakarsınız. Bir atıyor olarak geldi onu Hayır efendim öyle değil yani. Adamın göbeği çatladı. Şakakları da çatlayacaktı. Hayatında hiçbir gün demedi yoktu onu. Bunun gibi yani. İrade meselesi çok önemlidir. Azim meselesi çok önemlidir. Cihet meselesi çok önemlidir. Ve i̇şte ona göre Allah evveli birden görür. Sizin gelecekte yapacağınız iradenizi kullanmanızı siz iradeyi bahşederken aynı anda görür. İşte ona göre yükler. Kimisi o yükün altında kemesel hemar yüklemiş. Yahmül asfara olur. Kimisi de Seyyidin Hazreti Bekir, Ömer, Osman, Ali olur şerehin bekşeri olur sadıkun evvelun olur muhacirin olur ansar olur tabin olur tebe tabin olur evli olur asfiy olur evrar olur mukarrebin olur olur ve gerçekten Hz. sahibül atayaya tam matiye olur evet karşılığı var diyor o da yetgun iktaballah diyor Kur'an-ı Kerim'de okabil şeyler var. Okurlar çeneler üzerine kapanırlar diyor İsra suresinin sonunda. Allah'ın ayetlerini tilaz ederken ayakta duracak halleri kalmaz. Çeneler üzerine yıkılırlar sözüyle anlatıyor. Ayaklarının bağ çözülür demek. Allah'ın ayetlerini okurlar gözleri dolar diyor. Evet. Allah'a mevaffikna ila matuhibu watarda. ve rıdaaka ve imayetaka ve kalataka ve hafdaka ve riayetaka ve sahhataka ve ve nusrataka amin ya Rabbi. Ve sallallahu ve ahalihi ve sahbihi Allah'tan Allah nezdinde kıymet ifade eden, kayda değer şeyler istemek lazım. Allah'tan Allah'a iyi bir kul olmak istemek lazım. İyi bir kul. Çok iyi. Nezdinde iyi kulun ölçüsü nedir yani? Ne kadar rıza demesi lazım? Ne kadar ihlas demesi lazım? Ne kadar yekin deyip tütmesi lazım? İyi bir kul. Cihan'ı fethedecekmiş. Eğer bu iyi kulluk değil istenen Zeminin herkesin Müslümanlığı yaşamasına müsait hale getirecekmiş. Bu iyi bir kulluk değilse kulluk değilse istemem. Tek başıma da olsam ben iyi bir kulluk isterim. Esası budur. E şimdi yapmanı niye yapıyorsun? Ben bilemiyorum ki onun kötü kulluk olduğunu. Belki de zannediyorum da iyilik İyi kul olmaya gidiliyor. Ne bileyim. Bu esası budur bu mesele. İmzira yapamayız yani. Yani Ferdi Kemalat filan, hikaye onlar. Allah ne emretmişse, Resulullah ne emretmişse onları araştıracaksın fakat bütün bunları araştırırken iyi kul olma yolunu araştıracaksın. İçinde bu olacak. Çıktın diye de konuşuyorsun Allah'ım ben bununla iyi bir kulluk yolunu araştırıyorum. Bu beni kötü yerlere çekecekse mesela talakat-ı benim kendime takılmama badi olacaksa yerin dibine bassın. Demeye hazır olmalısın yani. Kalemi eline aldın. Menşur gibi, tevkiat gibi şeyler döktürüyorsun. Bunda Allah razısı yoksa bassın yerin dibine. Demesini bileceksin yani şu mevzide. Ama bu demek değil ki. O mevzuda her başarı, her muvaffakiyet kötülük. Hayır Allah onun içinde de iyi kulluğa girebilecek bir tüney sana lütfetsin hayır bir köprü lütfesin, bir hava hattı lütfetsin iyi kul bu talebe okutma da olur okutmama da olur bu hacca gitme de olur gitmeme de olur bu cihad etme de olur etmeme olur bu cihane fethetme de olur, etmeme de olur. Evet. Fakat sürekli Allah'tan onu istemek lazım. İyi kul. İyi görünmek değil, iyi olmak. Olmak önemli. İyi kul. Allah'ın muvaffakına. Olmadığımız şeyi söylemek de kötülük ya. Fakat ne edersin? Edersin. Evet, bu meselelerde ben kitap ve sünnette bakarak uymaya çalışıyorum. Sırttan almadığımı farklı bir sutla arz etmeye çalışıyorum yanlış söylüyorsan bence buna tasar edilmeli tabi çünkü insanları yanlış düşüncelerle yanlış şeyleri itmek yönlendirmek çok fena şeydir Allah bizi yanlışa yönlendiren etmesin inşallah yaptığınız hatalar varsa sonra doğrusunu ilham buyursun kalbimize atsın onları düzeltmeyen ufakız evet onu söyleyeyim ben evvela onun önünde bizim o irade, cennetik ve cehennemik olarak var ediyor. Onun üzerinde ne bir mahzudeki durumlarını bakar, şu cümleyi duyuyorsunuz. Bu şekilde anlaşılabilir mi yani zamanın devleti anlamına çıksı için, bu geleceklerin de orada şey isteği yazıyor olabiliyor mu? E şimdi o mevzaki Efendimiz Vesselname'ın ıtlaları da haberleri de farklı farklı yer bir yerde kader kalemlerinin cızır cızır işleyişini duymuş görmüşse bu zat kader kalemleriyle planlanan bu ilahi planı projeyi görmüş demek duymuş demektir ve onun yeraçta gördüğünü onun yeraçta mutlal olduğunu söylüyor ve semi basır meselesi Allah'a da ısrar edilir fakat üstad Allah Resulü'na tevcih açısından ele alıyor Demek ki bütün mesmatı duyuyor Allah Resulü, bütün mutseratı da görüyor Allah Resulü, orada görebilecek. Demek ki o müşahade zemini, platformu çok farklı bir şey. İnsanın bu gözleri gibi olsa, bu gözlerin bin katı göz olsa, yine farklı kareler halinde görme peşi peşine olacağından dolayı, aslında görmek için ayrılan zaman, zamanı ne kadar düşseniz, o hadiseleri ne kadar iç içe soksanız yine belli hatlarla çizgilerde birbirinden ayrılacağına göre Efendimiz için o miraç gecesi planlanan şeyler onun görmesi mümkün değildi evet demek ki görmüş üstü bir görmeye ulaşıyor hatta denebilir ki hakkın gözüyle görüyor hakkın kulağıyla işitiyor yani. o bir tam görmedir bir hatalı görmedir yani bu demek değildir ki aynı zamanda tavsiye edelim hakkın ihatası görüyor çünkü o muhittir hakkın yine efendim hakkın ihata görmedeki ihatası görüyor işitmedeki ihatası duyuyor bu da hata olur yani çünkü o ne kadar kemalde olursa olsun terakkisi vücut ve imkan da olsa ve bu kazakal seyn evvel sözüyle de anlatılsa Yine o vacip değildir. Çünkü o olmaların içinde o hale gelmiş bir mübarek bir mahalle varlıktır. Gerçek o şeyin sahibi o sem o basarın sahibi ise olmadan münezzeh ve müderradır. O der. O semidir. Basirdir. Evet bu bir yani. Bir öyle bir görme duyma meselesi var. Kalem kader kalemlerinin cızırtılarını duyan insan kader kalemlerinin yazdığı şeye esas teşkil edebilecek hususları da görüyor ki o bütün gökleri görme hatta bazılarına göre zat-ülüyeti müşahede etme onca melekle görüşme, onca enbiya-i gözden geçirme semalatı görme o da denebilir ki Allah Resulü'nün hayatı seniyelerinde Peygamberliğin hemen yarısı geçmiş gibi, hemen yarısı sürede, adeta kendi içinde yani onun hayatta iken onun davası bir başkası tarafından yenilenmez. Fakat denebilir ki Allah Resulü'nün kendi içinde büyük misyon adına o bir yenilenmesi. Haklı bir şey yani. Mücetid, Musli, Müşerri aynı zamanda bir de miraçla yenileniyor çünkü çok farklı duyguyla, düşünceyle çok farklı olarak dönüyor oradan. Dönüyor dönmesine sahip çok önemli insanlık. Bu ad de o. Döneceğini bildiğinden dolayı çıkarıyor oraya. İnsanların içine döneceğini. oraya gidip gördükten sonra dönme arzusu bir kat daha coşuyor. Bir de doğrudan doğruya temessülat alemi içinde Efendimiz sallallahu o türlü şeyleri görmesi var ki sada ikramın Kiram'ın yanına geliyor, teşrif buyuruyor. Elinde iki kitap gibi bir şey var. Bunlar nedir biliyor musunuz? Demek ki temessül etmiş onlar. Şimdi yine temessül alemine dair yani misal olarak günümüzde bunlar nasıl olur iki tane kitaba bütün cennetlikler ve cehennemlikler yazılır? Ya şimdi öyle disketler var ki bir işteki şey, bütün kitapları bir diskete dolduruyorlar. Yani İstirab ediyorsunuz bunu. Misal alemine dair. Yani bu böyle disket misket deme meselesi de beni biraz sıkıyor bunu bilin. Yani. Çünkü bunlar biraz maddecilik kokuyor böyle. Fakat misal yani. Madem üstadımız zatürüyü yatağı anlatırken maddenin koyusu yani. En katısı güneşten misal veriyorlar. Evet, bir disket yani o kadar alınca demek Allah gelelim misal alemine dair diyelim ki disket okay, disket gibi bir şey onlara bütün cennetliklerin cennetliklerin ismini yazmış. At Neydi bunlar diyor. E ne bilelim ya Resulü Allah'a alem buyuruyor ki bunda salimde ehli cennetin isimleri vardı. Soru önünde cennet bu da misali bir ilandır, bir bildirmedir Elindeki o kitapların içinde olan şeyleri bilmezse konuşmaz öyle. Çünkü Allah Resulü'nün mübarek beyanları içinde yalanın doğruya bin kat yakın yine yani o binde bir bile böyle zınni, hilafi, vahki beyan ifade edecek bir sözün Femigyari Nebe isminden sabir düşünülemez. Öyleyse ehli cennetin isimlerini görmüş yani. Ehli cennetin isimleri diyor, ehli cennetin isimleri sahabemin onları ben var mıydım yok muydum öyle bir sorusu yok çünkü tembih etmiş yani size bir şey anlatılırken tavzı için soru sorulur da fakat soru sormayın yani buyurmuş bu açıdan da ne çıkar ne çıkmaz diye yani belki de çok korkarlar korkarlar ne de ki muhabbeti müzafet Hüseyin'in meselesinde herkes hıçkırı hıçkırı ağlıyor Hazreti Ömer dizleriyle doğru diyor. ve Allah Resulü yatışıyor. Korkar da sahabi. çok korkaktır. Allah'tan korkar. Ayşe Validemiz, Hazreti Ömer Efendimiz ya sol eldeki içinde içindeysek gibi düşünebilirler yani. Bu mevzu ile alakalı hiçbir şey duymadı, Hiçbir şey bilmiyoruz. O kadar sahabinin o mevzu muayyen, müşahhas bazı şeyler sormaması, onun bizim bildiğimiz terbiyesinden, kimkininden kaynaklı Bir de böyle görme. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şeyi var, yaklaşması. Yani vahyi, telakkibe değişik yollar olduğu gibi bir değişik yollarla da mesela Allah Ebu Cehid'in, İbrahim'in, Şeyben'in, İbn-i Ebi Maid'in yanmayacaklarını göstermiştir. Mesela işte Dede'de de de diyor Hazan Esra'ı Ebi Cihal'in, Hazan Esra'ı Otbe İbni'ye İbn bir şey var. Hazan Esra'ı İbn-i Ebi diyor yani bunun gibi daha niceleri. mesela yine münafıkların listesi eline verilmiş teker teker biliyor ki bu deşifre edilir endişesiyle onu Allah bizi nifaktan en küçüğünden dahi nabaz yapıyorsun deşifre eder diye saaliye söylemiyor hayatı semiyelerinin sonuna doğru Hazreti Zeyfe'ye söylüyor ve yine o temkin ve tedbirin ifadesi kimse Hazreti Zeyfe'ye bana söyler misin onlardan dikkatini demiyor Söylemez de Çünkü eğer söyleyecek biri olsaydı Allah Resulü ona emanet vermezdi. O emanette ziyanet etmeyeceğini bildiği için ona veriyor. O da onların namazına iştirak etmiyor. Hiç bilmiyor kimse. Mahalleden birisi ölmüş. Gidiyor, musallaha konuyor. Zeyfe sıvışıyor. E aklı başına Hazreti Ömer sıvışınca başkaları da orada. Demek namazı kılınacak adam değil. Mesela bir de böyle bir talim var, bildirme var. İşte o ileriye matuf değişik şeyler var. Talakan'daki petrolden, bundan Fırat'ın açılıp inhisarı, hasrı veya altının zuhuru ona kadar İstanbul'un fethedilmesinden inşallah Vatikan'ın fethedilmesine kadar ahir zamanda kâhkülü gülberlerinden öpülme ölçüsünde kendilerine tuğba çekilecek ikinci devreşin temsilcilerinden bilmem kime kadar bunların hepsini bir şeyde adeta televizyon ekranında okuyor, görüyor, şekillerini şemalilerini görüyor o yediş düş ne güzel besmeder yani insanları fayda buyur elmez, simalarını verir onlara yani Görür gibi olursunuz. Onun için çok yerde sahabe-i deriye matuf. verilen haberlerde bu en tehlikeli yerlerde öyle rahat geldi ki tamam dedi bu yolun tarifini vermişti bana. Mesela Ayşe validemiz. İşte kezlerin avlamasını buymuş. Tamam diyor yani. Oraya koymuş bir işaretçi yani? Tembih ediyor. Zübeyir'in şehit edilmesi işte. Bir işaretçi koymuş oraya. Bütün bunlar diğer ilamdır yani. Allah Resuluna bildirmedir. Değişik yollarla Allah Celle celaluhu o gayb aşina onun değişik şeyleri talim buyurmuş. Bu muallimî ve mürşid-i gerçekten muallimlik ve mürşidlik adına donanması gerektiği olan her şeyle donanmış. Onun o engin ve şefkati zaten ister ki bu ümmeti evveliyle ahireyle iş durumla durumda bilsin yani. Mesela bizi böyle görsün, bilsin, teşhaniyetimize baksın. Orada eğer yalvarmaları, sığınmaları gerçekten yine kurtarıcı bir şefaat gibi tecelli edecekse sonra vesayeti şefaati altında Bizlerin kurtuluşuna zemin ve imkan hazırlasın.